Stefan Zweig Haç Seslendiren Akın Altan Fransızların nefes aldırmayan saldırılarına karşı İspanyolların var güçleriyle kendilerini savundukları, 1810 Savaşı'nda Katalonya'daki Hostelrich'in Hörstras caddesine doğru yanık kokan muazzam bir toz bulutu yükselmişti. Ara sıra hiçbir şeyi aldırmadan esen şiddetli rüzgar, tecrübeli bir albayın komutasında zorlukla ilerleyen belli belirsiz hantal arabaların sıralarından çıkmış karma karışık askerlerin içinde yorgunluktan sürüklenircesine ilerledikleri görünen atların çektiği erzak nakliyesinin üzerindeki beyaz örtüyü fırlatıp atmıştı. Sıra sıra tepelerin balçıklı tarlalarından eğimli beyaz bir yol dolanarak yükseliyor Ve batan akşam güneşinin kıpkırmızı çerçevelediği mor ışıkları saçarak yanan küçük bir ormana ulaşmaya çalışıyordu. Toz bulutu sakince esintinin hışırtısını bekleyen ağaçların karanlığına doğru yavaş yavaş yuvarlanıyordu. Aniden bir işaret fişeği olduğu açıkça anlaşılan bir şeyin karanlığın içinden yükselmesiyle birlikte bir noktaya odaklanmışcasına ateş bombardımanı yağmaya başlamıştı. Askerler silahlarını almaya fırsat bulamadan yıkılmışlar, ürken atlar kişneyerek şaha kalkınca arabalar devrilmiş, kargaşada koşan atlar şiddetle birbirleriyle çarpışarak devrilmişlerdi. Albay vaziyeti gözden geçirip direnenin delilik, kaçmanın tehlikeli olacağını anladığında, bir trompet karmaşanın sesini bastırmak istercesine çalıyordu. Askerlerine bir kanada yüklenip, erzakları ve yaralıları düşman tarafında bırakmalarını emretmişti. Küçük trompetçinin ateşli elleri altındaki trompet çılgınca çalıyordu. Askerler aniden ve karşı konulmaz bir halde ağaçlarının garip bir şekilde canlanmaya başladığı orman yolunun sol tarafına doğru koşmaya başladılar. Tepelerden şimşek gibi aşağı koşuyorlar, beklemedikleri zor durum karşısında duraksayan karanlık şekiller, kapkara yılanlar gibi dallardan aşağı sarkmışlar, ara sıra öfkeyle sallanan dallardan insan kitleleri, Birer dev meyve gibi nemli düşüyordu. Çalılıklara sinen İspanyollar ümitlerini yitirmiş, Tepelerdeki düzlüklere ulaşmak için ileri doğru hızla ilerleyen Fransızların, Karanlıkta rastgele salladıkları keskin süngülerinden kaçıyorlardı. Bu arada dehşetli bir şekilde yankılanan silah ve insan seslerinin gürültüsü, Boğucu bir şekilde dalgalanarak geçip giderken, En önde albay elinde tabanca ve kılıçla saldırmaktaydı. Aniden kolunu kasılan eliyle havada sımsıkı kavradı. Ayağı bir köke takıldı, düşerken başını bir ağaca öylesine şiddetle çarptı ki, üzerindeki ince dalların uğuldadığı çalılığın karanlığına boş bakışlarla düştü. Savaş pervasızca güçsüzlüğe dönüşüp bitmişti. Albay yalnız yattığı karanlık ve sessizlikte gözlerini açtığında... Dallar üzerinde, akşamın gölgeli gökyüzünde havayı boğuk uğultularıyla doldurarak sallanıyordu. Kafasını kaldırmak istediğinde, dudaklarındaki kanı fark edip merakla alttaki dikenli dalların çizdiği yüzündeki izi yokladığında yaşadıklarını hatırladı. Rüzgar uzaklardan, çok uzaklardan, savaş alanından belli belirsiz dizginlenmiş atların ve dönen tekerleklerin birbirine karışmış gürültülerini getiriyordu. Açık bir şekilde galip gelen gerilla çetesi ganimetini toplayıp götürmüştü. İl kanılara şiddetli bir ağrı karışmış, albay verdiği kararın elinden büsbütün kaydığını ve artık işinin şansa kaldığını hissetmişti. Yabancı bir ormanda yapa yalnız, düşman ülkesinde kimsesizdi artık. Kılıcının bir parıltısı, bodur ağacın bir çıtırtısı, ihtilalcilere işkence yapmaları için çaresiz bir ganimeti teslim edebilirdi. Agüerao'nun, Fransız generalinin, yolları dar ağacıyla özümlediğinden beri, İspanyolları yargılamadan top ateşiyle yerle bir ettiğinden beri, Fransızlar terk edilmiş köylerdeki intikamın dehşet veren izlerini, için için yanarak kömürleşen cesetleri, yanmış askerleri, kaza çakılmış mahkumların çürüyen cesetlerini, işkenceden sağ kurtulanların ve hayvanca zalimliğin korkunç görüntüleriyle karşılaşıyorlardı. Bunların hepsi onu ateşte yanıyormuş gibi korkuyla sıçratacak kadar beyninde öylesine hızla, öylesine göz kamaştırıcı çakıyordu ki etrafını saran içine düştüğü bela ormanı daha da karararak çağıldıyordu. Albay acele kararlarının her şeyi itkadığını kabul etmişti. Elde kalan sadece kaçmaktı. Gece vakti çalılıklarda kaçmak ya da hostel içe doğru kaçmak. Veya Fransız birlikleriyle karşılaşacağı caddeye geri dönmek. Acınası çaresizliği yüreğini yaksa da, Her ne pahasına olursa olsun kaçmak zorunda olduğunu hissediyor, Hala ağaçların tepesinde asılı duran solgun ışık, Onu duruma seyirci kalmaya mahkum ediyordu. Dudaklarını ısırarak ve yanan gözleriyle çalıların altında Hareketsiz yatarak beklemek zorunda kalmıştı. Gökyüzüne kadar yükselen akşam sisinin arasından, Işıl ışıl yanan yüz yuvarlak ayı beklemeli, yerin her sarsıntısına, havanın dışa yansıyan her titremesine, ormanın derinliklerinden gelen her kuş sesine, akşam rüzgârıyla sallanan dalların her iniltisine kulak vermeliydi. Mısır'ın bitmek tükenmez gecelerini hatırlamak ona bu kükürt sarısı gecelerin dehşetini yaşatıyor, sonsuz bir suskunluk ve adı konamayan bir tehdidin içine çekiyordu. Kurtulması mümkün olmayan bu terk edilmişlik yüreğini sarmıştı. Saatler, saatler sonra nihayet ağaçlar ve çalılar soğuk ay ışığında donmuş gibi dururken, dikkatli bir şekilde korkudan ziyade ne olacağını bilmeden beklemenin, için için yanan korkusuyla titreyerek tekrar baskın yerine doğru dizlerinin üzerinde süründü. Çektiği korkunç azabın verdiği sonsuz bir itinayla birbirinin içine geçmiş dikenlerden ve sert ağaç köklerinin yığınlarından oluşan çalılıklardan dört ayak üzerinde yoklayarak geçti. Nihayet etrafı saran donuk karanlıkta cadde bir su birikintisi gibi aydınlık parlamıştı. Rahat bir nefes alarak terk edilmiş yolda elinde kılıç ve tabanca her an için hazır bir vaziyette süratle ilerlemek için yukarı doğru uzandı. O anda. Korkuyla sıçramıştı. Aniden önünden bir gölge kayıp geçince önce geriye doğru sonra da tamamen rastgele ve ölümün soğuk nefesini hissederek koşmaya devam etti. Albay tabancasına sarılıp ağaçların tarafındaki karanlığa gözlerini dikmişti. Ama dikkat çeken hiçbir çıtırtı dahi yoktu. Fakat gölge yavaş ve muntazam bir şekilde caddenin çakıllarında sürünmüş ve huzursuzca varlığını belli etmemeye çalışarak tekrar karanlığa geri dönmüştü. Gidiş ve geliş aynı bir sarkacın hareketleri gibi gizemli ve sessiz, gecenin hayaleti gibiydi. Albay, nefesini tutarak yoluna devam ederken, gözlerini ay ışığına doğru kaldırıp baktığında, birden tüyleri ürperdi. Başının hemen yanında, genç bir mantar meşesinin öne eğilmiş dallarında, çıplak bir ceset göz kamaştıran ay ışığında, Solgun ve dehşet saçarak caddenin üzerindeki gölge gibi sakin gidiş gelişlerle sallanıyor ve sanki korkunç görüntüyü ağaçtan ağaca göndererek ürküten resmi çoğaltıyordu. Yükseklerde ağaç tepelerinin gölgelerinde sarkan ve soluk tekin olmayan alaca karanlıktan dökülen ölüler, sararmış bedenleriyle rüzgarda huzursuzca sağa sola sallanarak, Fantastik hareketlerle el sallıyor gibi görünüyordu Askerlerinin şekli değişmiş yüzlerine komik bir şekilde yerleştirilmiş kürk şapkaları görünce Albayın gırtlağında nefes hırıltıyla kabarmıştı Daha dün Watch Fair'den onlarla şakalaştığı askerleri cesur, mert adamlar Boğulup yolunmuş tavuk gibi önce alçakça katledilmiş Sonra da işkence çektirilerek hakaret edilmiş Yüzlerine tükürülmüştü. Öfkeden gözü dönmüş bir halde fırlayıp ayağa kalktı. Bir şey yapabilmiş olmak için çılgınca bir dürtüyle sert ağaçları yumruklarıyla dövdü ve bilenmiş dişlerle kökleri söküp nedamet getirerek, acizliğinin azabıyla yanarak, bir şey yapma, kükreme, vurma, boğma, öldürme arzusuyla dolu kendini yere attı. İçinde acı veren baskılar, öfke ve umutsuzluğun şiddetle yakan alevleri iyice artmıştı. Ormanın boğan inlemeleri ve caddedeki gölgeler de aynı şekilde çoğalıyordu. Yıllardan beri ilk defa olarak albay, gözyaşlarının gözlerini yaktığını hissetmiş, ilk defa dudaklarından onu bu ülkeye bir katil ve ölü sevici gibi gönderdiği için Napolyon'un adı lanetle dökülmüştü. Bu şaşırtan, yakan öfke... Darmadağın oluş, ateş gibi ellerine ıstırap veriyordu. O an bir gürültü duydu. Bir adım. Kan ve nefes. Ateş ve öfke, düşünme ve hatırlama bir anlık beklemede hepsi üşüşmüşlerdi. Gerçekti. Bir adım. Telaşla yaklaşan bir adım. Ve orada ağaçların arasında ormandaki yoldan dönen bir gölge. Karanlıkta bekleyen albay, gayri ihtiyari silahlarına sarılarak büzülüp oraya çökmüş, kaçamak bir ay ışığında bir İspanyol olduğunu fark edince, buruk bir sevinçle soluk soluğa kalmıştı. Belki sadece bir ulak, bir çoban, birliğinden kopmuş bir asker, bir köylü, bir dilenci olabilirdi. Ama, ellerini yakmış ve türetmişti. Bir İspanyol, bir katil... Bir alçak! Öfke ve irade aynı hedef için birlikte tutuşmuşlardı. Etrafı gözleyerek telaşlı İspanyoldan önce bir adım idarleyip sonra irkilerek öfkenin boğuk feryadıyla onun üzerine atladı. Sol eliyle gırtlağına sıkıca sarılıp korkuyla bağırmasını önlemişti. Ve sonra ölüm kalım savaşındaki büyüyen gözlerde görünen arzuyla bir saniye dinlenerek... Bıçağını kurbanının sırtına önce yavaş ve acımasızca zevkini çıkarmak isteyerek batırdı. Ve sonunda karmaşada kılıcın kendiliğinden elinden kaymasıyla bir anda alevlenen öfkeyle tekrar tekrar hızlı, daha hızlı boğazına sarılıp artan şiddetle sarstı. Sıcak kanın damlaması ve sancısı yaptığı çılgınlığın bilincine vardırınca cesedi mezara karşı topaç gibi çevirerek, eksintiyle sarmış ve şiddetle vurarak oraya atmıştı. Derin bir nefesle gecenin serin havasını içine çektiğinde özgürlüğü hissetmek onu rahatlatmıştı. Öfke, korku, çekince, pişmanlıktan çok, daha çok sadece serinlik. Serinlik. Ayın serinliğini hafif rüzgarla kabarmış dudaklarını yalayan havayla hissetmişti. Güç, cesaret ve süratli bir serinlik uzuvlarına tekrar dolunca kendine gelmiş ve ayağa kalktığında kendisini tekrar Napolyon'un generali olarak hissetmişti. Sakin ve kendinden emin geçmişten geleceğe uzanan bir düşünme sürecine girmişti. Düşüncesizce ve kör bir öfkeyle öldürülenin bedeni kendi sırrını ona vermek zorundaydı. O buna açıkça gözden kaçırmıştı. Belirsiz ay ışığında tüyler ülperten gerçeğiyle neredeyse hareket edecekmiş gibi görünen bozulmuş yüzün üzerine eğilince, uğursuz bir ifadeyle parlayan gözler, odaklanmış ona bakıyor gibi gelmişti. Ama albayın hissettiği korku ve pişmanlık, dehşetin ani sağınağı değildi. Korkusuzca cesedi kavramış, kendisinin saklandığı, istemeden kırılan çalılıklara gizlemek için sürüklemiş, Hiçbir heyecan duymadan ağır bedeni ağaçlığa fırlatmıştı. Artık bedeninde korku dalgalanmıyordu ama gücünü tüketen birçok dehşet verici saatten sonra yorgunluk onu yoğun bir şekilde zorlamaya başlamıştı. Fundalıklarda ay ışığı daha solgun olduğuna göre sabah olmasına çok fazla kalmamış olduğuna göre kaçış planını zaman geç de olsa yapmalıydı. Derin derin düşünmek için yeni fırsatlar aramadan, sadece yorgunluğuna itaat ederek, kendini zorlukla cesetten iki adım öteye attı. Ölümün yalnızlığını yaşadığı Avusturya ve İtalya'daki savaş alanlarında olduğu gibi ağır ağır sürüklendi. Albay bu korkulu gecenin bulutlu sabahının sarı aydınlığında uyanınca, dondurucu ayazda titriyerek ve gırtlağındaki acıyla boğularak umutsuz durumunu değerlendirdi. Asker olarak kolayca fark edilecek olması, dil bilmemesi, ona etrafını kapkara saran bu ormanda bir adım bile attırmıyordu. Gene akşama kadar bir şey yapmadan beklemek, Fransız birliklerinin hiç duyulmamış, olağanüstü bir yavaşlıkla şerit gibi geçişlerini ümit etmek zorundaydı. Bir kemirgen gibi orada yükselen farklı bir ses huzursuzca ve azap çektirerek onu yiyip bitirmekteydi. Açlık bağırsaklarını parçalamış, dudakları susuzluktan kavrulmuş, ıstırabın dehşet veren günü ağarmaya başlamıştı. Düşünceler köklerin nemini emerek toprağa parçaladığı gibi beynini dağılıyordu. Huzursuzca her şeye son verebilecek tabancayla oynamaya başlamıştı. Yalnızca ormandaki bir hayvan gibi boş yere savaşmadan birliklerinden uzakta, acıyla, gururla ölmek için parmaklarını tetikte tutuyordu. Sabahtan akşama kadar geçmek bilmeyen uzun saatlerde şiddetli bir azab içinde sıkışıp kalmıştı. Hayat çevresinde alaycı bir uyum içindeydi. Bazen bir an için caddeden gelip geçen anlık görüntüler, dehşet veren yalnızlığını dindirse de, ardından gene dalların, ahlayıp puflamalarının ve rüzgarın iniltilerinin doldurduğu saatler geliyordu. Kimse görünmeyen hapishanenin parmaklarını kırmak için yaklaşmıyor, Savaş alanında boş gökyüzüne doğru inleyen bir yaralı gibi yatıp kalmış, Yükselen güneşte nemle dolan ormanda ateş gibi yanan başı ve yorgun elleriyle kala kalmıştı. Nihayet saatler sonra çıldırtan ıstırabıyla güneş ışınlarını eğince, Gelen akşamla birlikte umutsuzca bir karara varmıştı. Albay ani bir hareketle vücudundan giysileri yırtıp karanlığa fırlatıp attı. Sonra öldürdüğü İspanyolu bıraktığı yaprak yığınını karıştırıp cesedi ortaya çıkardı. Ve parça parça giysilerini ve ölünün kasılan elinden mantillayı zorla çekip aldı. Hiç korkmadan, inatla son kararının peşinden giderek ölünün mantosundaki ıslak kanı silkeledikten sonra İspanyol giysilerini üstüne geçirdi. Bu şekilde kaçmak, bir parça ekmek dilenmek istiyor, vücudunu parçalayan yakan harı durdurmak, bu ölüm ormanından, dehşetin bu ağından kurtulmak istiyordu. İnsanların arasına karışarak bir hayvan gibi cesetler arasında yaşamak istemiyor, onuru pahasına da olsa korku ve açlıktan süratle kaçmak, Kaiserine ordusuna geri dönmek istiyordu. Bir annenin çocuğunu büyüttüğü gibi yirmi yıl savaş meydanlarında sırtında taşıyarak onunla geliştiği üniformasının bedeninden ayrıldığını görünce, boğazında bir şeyin düğümlendiğini hissetse de, açlık duygusu daha baskın çıkınca kendisini caddeye, alaca karanlığa doğru atmıştı. Vedalaşmak için son defa arkasına döndüğünde, gözler fer gibi ışık saçan bir şeyi, gözyaşları parlayarak fark etti. Bu, Napolyon'un savaş alanında göğsüne iğnelediği bir haçtı. Onu bırakamayacağı için kanlı bir hançerle kesip çantasına attı ve aceleyle ileriye caddeye doğru yoluna devam etti. Çalılıklardan bir mil uzakta ıssız bir köy olduğunu biliyordu. Bölük orada dinlenmişti ve belli belirsiz, açlığın dayanılmaz duygusu ve kanın damarları zorlaması ıstırap veriyordu. Meydanda atların su içtiği yuvarlak bir kuyu olduğunu hatırlamıştı. İspanyolların karanlık yüzleri… Hainlerin güçlükle kendini tuttuğu alayları hafızasında canlansa da, her şey ama her şey tek bir duyguyla silinip gitmişti. Açlık. Bu yüzden şapkayı iyice indirip yüzünü saklayarak, açlığın feberan ettiği sürece çıldırmamak için giderek daha süratli bir şekilde soluk soluğa çöken akşam karanlığında iç içe geçmiş gibi görünen evlere kadar, Karanlık köy yolunda yalpalayarak ilerledi. Meydana gelince, Önce kaynayan suyu boğazından akıtmış, Ellerini ve yanan yüzünü soğuk suya batırmıştı. Bitmeyen saatlerden sonra ferahlayan gönlü, Bu ilk ağanın hazzını kana kana içmişti. Ama sonraki saatlerde bedeninde açlığın, Yumruğunun onu ilerideki ilk kapıya doğru yönlendirdiğini fark etti. Huzursuzca ilk yıkılmak üzere olan kapıyı çaldığında, Solgun yüzü buruş buruş olmuş yaşlı bir kadın kapıyı biraz aralayıp ona öfkeli ve şüpheli gözlerle baktı. Dudaklarındaki suskun bir jestle ve yalvaran bir ifadeyle kendini ifade etmişti. Onun asker yüreği o anda ölmüş, elbisesi ve kılıcıyla ormana gömülmüştü. Kadın onu reddederek arkasına döndü ve kapıyı kapatmak istedi. Ama açlığın verdiği ıstırapla, evden gelen yanık kokulu dumanlarla ve yemeklerin yağlı kokusundan kendinden geçince, gururunu bir yana atıp, bir hayvan gibi, daha çok çılgınca arzusuyla, sadece dehşet veren kaderine razı olarak ona yalvardı. Cinnetin alevi gözlerinden fışkırıyordu. Yaşlı kadın cevap vermek yerine, albayı sendeletecek şekilde büyük kapıyı yüzüne çarptı. Albay korkuyla etrafa bakarken, öfke dolu Fransızca bir küfür çıkmıştı boğazından. Tanrı'ya şükür kimse bunu duymamıştı. Hala sağır dilsiz gibi dilenmeye devam edebilirdi. Ve öyle de yapıp yürek yakarak nihayet biraz sarı buğday ekmeği ve beş altı ıslak zeytini eline alıncaya kadar kapı kapı dolaştı. Doymayacakmış gibi açlık, tiksinti, utanmayı birlikte düğümleyip, Her şeyi ifadesiz bakışları ve çarpık yüzüyle bir hayvan gibi yutmuş ve köyün kapkara son samanlığını geçmeden önce elleri boş kalmıştı. Gecenin çepeçevre yükselen gölgesiyle birlikte yine korkunç bir soru ortaya çıkmıştı. Nereye gitmeliydi? Geldiği yoldan geri gitmek istiyordu ama ayakları kurşun gibi ağırlaşmış, ayakta duracak hali kalmamıştı. Yabancının elbisesini giydiğinden beri evden eve dilenerek dolaşmış, Cesaret ve atılganlığı sel gibi yitip gitmiş, Yorgun ve tamamen dürtüsel hareketlerle yaşama sarılmaya çalışıyordu. Uykusuzluk bütün vücudunu esir almıştı. Ne yaptığını bilmeden otomatik olarak tekrar onu saran, Sahip olan gizemli gücüyle kendine çeken ormana doğru sürüklendi. Bir seferinde askerleriyle neşeyle ve kaygısızca geçtiği cadde, Onu ölümün pusuda beklediği, Ve kapkara dalları arasında dehşet verici bir şekilde inleyerek asılık kaldığı ormana geri götürüyor, bir rüyada gibi sürüklüyordu. Yorgunluğundan kurtulmak için dinlenme ihtiyacı duyması dayanılmaz bir şekilde onu tamamen ağaçların kuytuluğuna çekiyordu. Son bir çabayla eğimi tırmandı ve düşünmeden, hissetmeden kendini karanlığa bıraktı. Ama henüz yolun tam kıyısındaydı. Ölmüş arkadaşlarının gözlerini görmemek için, Kanlı bez parçası gibi ormanda bıraktığı üniformasını görmemek için, Bu belirtilerle ölümü algılamamak için, ilerlemeye cesaret edemiyordu. Bir papaz gibi inançla çantasındaki onur haçına sımsıkı sarıldı. Bu onun sevinci, yakarışı, umuduydu. Gece gene çökmeye başlamıştı. İkinci korkunç gece. Birçok soğuk yıldızla, Yavaş yavaş ağır bir yalnızlığın belirgin şekilde sardığı kubbeli, sonsuz, sessiz gökyüzünün ıssızlığıyla dolu, mehtaplı bir geceydi. Albay gözyaşlarının kuruduğu, yanan çıldırmış gözlerini karanlığa akan beyaz yola dikmişti. Bu yolda onu bekleyen neydi? Umut. Kurtuluş, arkadaş. Belki de onu kurtaracak Fransız birlikleri, Lakin bütün bu düşünceler büyük bir yorgunlukla, karma karışık yaprakların karamsar iniltileri, yıldızların uzaktan titriyan parıltılarıyla ve ayın akan ışıklarıyla örülmüş akarken garip ormanda bir mezarda gibi uykuya dalmıştı. Ertesi gün erken saatlerde albay, sabahın sis tabakasında uykusersermliğiyle gökyüzüne yükselen bir kuş sesi diyebileceği acı bir çığlıkla uyanmıştı. Ama gene Korkunç bir rüya mıydı? Hayır, tamamen keskin, tamamen açık, yakınlardaki birliklerin, trompetin sesi, bir borazan sesiydi. Bir anlık yıkılışla kanı donmuştu. Gerçekten Fransızlar olabilir miydi? Arkadaşlar, kurtarıcılar, hala yaşama geri dönebilir miydi? İfade edilemeyen çılgınca bir sevinçle boğazına kadar dolmuştu. Fırlayıp kalktı ve caddeden onların, dağınık bir halde Fransız birliğinin geldiğini, şapkalarını, kılıçlarını, bayrakları, topları gördü. Hostel e gidiş için yardım sepeti hazırdı. O anda gevşemiş, sevinçle yaşananları fırlatıp atmıştı. Kaderini, tehlikeyi, değiştirdiği üniformayı unutarak, Delicesine bir telaş içinde tökezleyerek kurtarıcılara doğru kükrüyor... Ve bir elinde tabanca, diğer eliyle mantilayı, küçük şalı sallayarak selamlıyordu. Ve bir çığlık, korku, ıstırap ve umutsuzluk dolu hayvanca bir feryatla ortalığı çınlatan çığlığın yerine... insanüstü bir sevinçle kurtuluşun havasını getiren bir çığlık, sabahla beraber yükseliyordu. Bu şekilde açık alana doğru koşarken... Kaçınılmaz olan olmuştu. İki, dört, on atış. Tam bir yaylım ateşiydi. Üniformasından dolayı İspanyol zannedilen albaya karşı takırdamıştı. Hala hararetli koşusuyla ileri doğru atılmaktaydı. Albay bir an tereddüt etmiş ve sallanarak kanlar içinde yere düşmüştü. Tabur beklenen baskın için vaziyetini almıştı. İşaretler çınlıyor, trompetler çalıyordu. Ve ardından mutlak bir sessizlik sardı ortalığı. Tutulan nefeslerle, eller tetikte, sabırla, herhangi bir karşılık bekleniyordu. Ama ortalıkta düşman yoktu. Önden giden süvarilerden de hiçbir uyarı gelmeyince bir yanılgı olabileceği düşünülmeden, ortalık yine eski haline dönmüştü. Sonuçta o bir İspanyol askeriydi. Askerler tüfeklerini omuzlarına atıp ağaçlara... Hostal içe doğru ilerlediler. Yalnızca birkaç asker cesetten ganimet elde etmek için sıradan çıkmıştı. Ölmek üzere olanın hafif iniltilerini aldırmadan giysilerini yırttılar ve çantasını karıştırdılar. Kanlı paçavraların birinde kayıp albayın şeref madalyası haçı bulduklarında sınırsız bir öfkeye kapıldılar. Bir İspanyol eşkıyasının çantasında Napolyon'un bir haçı. Çileden çıkmış dipçikleri, trompetler çalınırken sözüm ona katilin beynine indirdiler. Çırılçıplak bırakılmış bedene kör bir hiddetle vurdular ve lanet okuyarak onu tekmelediler. Sonra şanssız askerin cesedini öylesine hızla tarlaya fırlattılar ki, kollarıyla korkakça havayı karıştırarak dağılmış bir halde düştüğünde, sürülmüş tarladaki siyah yanmış toprak yığınında haç, Göz kamaştıran bir şekilde parlıyordu. Son